Selamünaleyküm. selam. Yusuf Bey hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah çok teşekkürler hocam. Allah'a afiyet olsun. E, hocam bize bir sorumuz olacak hocam. Buyurun. E, hocam e, bir, bir binada oturuyor diyelim. E, bir tane internet bağlı. Bu internetin ortak kullanma. Mesela diyelim 50 TL faturası geliyor bunun. Evet. Bunu dörde bölerek ödense... Bu internetin olsa kullanmanın hükmü ne olabilir? Peki o Buyurun. internet bağlantısını yapan firma, kimse bundan haberi var mı? Yani sizin dört tane dairenin <gülüyor> e, müşterek kullandığından haberi var mı? Bilmiyorum yani ben sadece merak ettim diyebilirsiniz. Tamam anladım. Evet. evet. Efendim sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hocam haberi yok ama ben hemen e, benim de bir dönem yaptığım bir uygulamayı yani da nasıl şunu yok? soracağım. Haber Şimdi e, kablosuz modem veriyor. Mesela kullanıcı firma X firması kula, e, kablosuz modem veriyor ve bu modeme işte 10 kullanıcıya kadar bağlanabilecek bir e, altyapıya sahip olduğunu size söylüyor zaten. Dolayısıyla onun parasını da sonuçta siz ödüyorsunuz. Ücretli veya ücretsiz komşularınıza dağıtabilir misiniz diye sorayım. Anladım. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir bina 10 daire var hı hı. diyelim veya işte 20 daire var. Ya biz dediler işte ayrı ayrı internet bağlatmayalım da bir tane bağlatalım. Hep beraber, Hep kullanalım. beraber kullanalım. Bir işte diyelim ki hangi firmaya bağlatacaklarsa çağırdılar dediler ki bak bize bir internet bağlı biz 10 daire bunu kullanacağız Tamam dedi bağladı Ondan sonra da biz müşterek ödeyeceğiz gelen parayı ona böldüler işte 10 milyon düştü diyelim o diyelim ki 100 lira geldiyse işte liraya verdiler söz gelimi Evet hocam. bunda bir sakıncası yok ama e, benim evimi bağladılar Bir de kota koydular. Dediler ki sen şu kadar e, kullanabilirsin. Bu kullanınca e, ekstradan ücrete bağlı diyorlarsa şimdi alttan komşum bana kaçak girerse bu vebal olur. Değil mi? Benim, evet, yani ha, ben kendim lazım. rızam gösterirsem ben benim evimde kullandırmışım gibi olurdu. Bunda bir sakıncası olmaz. Veya senin dediğin gibi ise e, diyelim ki e, siz Sınırsız internet aldınız, e, aylık 100 lira veriyorsunuz. Şimdi kaç saat kullanabilirsiniz mesela? 100 saat kullanabileceğiniz bir internet. Yani Hatta sınırsız olduğu zaman bu saatle de sınırlı Hayır, değil. Sadece hızlı siz, düşüyor biraz. Efendim siz hiç kullanmasanız da o parayı veriyorsunuz. Her gün akşamada kullansanız da aynı parayı veriyorsunuz. Firma ile böyle anlaşmış iseniz bunu tamamen sizin kullanmanız şart. Olmayabilir. Yani eşiniz kullanır, çocuğunuz kullanır, komşunuz kullanır, aşağıdaki, yukarıdaki kullanabilir. O zaman bir tane çocuğu yok. Çünkü karşı taraf zaten alacağı parayı sizden almış oluyor. Evet. Yani bu e, şeyden, Gaziantep'ten soran kardeşimizin sorusunu bu e, kapsamda ele almak lazım. Yani eğer müştereken ise e, ve o firmanın e, bağlat, yani istediği parayı, veriyorlarsa orada bir hile kaldı kandırma aldatma vesaire yoksa bir sakıncası yok. Evet.